Yeşil Dalga Perşembe günleri 11'de Açık Radyo'da Hazırlayan Tema Vakfı Kurumsal İletişim Bölümü Akıllı şebekeler, yeşil şehir, ekoturizm, biyoçeşitlilik, akıllı kentler, temiz yönetim, temiz ekoturizm, organik tarım, yenilenebilir enerji, akıllı şebekeler, ekoturizm, hayvan hakları, temiz şehir, ekoturizm, akıllı Hepsi ve daha fazlası EcoIQ'da. EcoIQ her ay kitapçılarda ve bayilerde. Boş Çevre Çocuk Tiyatrosu, Çevre Koruma Bilincini... ...doğa ve hayvan sevgisi aşılamayı hedefleyen oyunlarıyla... ...bugüne kadar 31 binden fazla çocuğu aldaçtı. Boş. Yaşam için teknoloji. Reklamlar bitti. Açık Radyoyu internetten dinlemek için www.acikradio.com.tr www.acikradio.com.tr www.acikradio.com.tr Dünyayı dinliyorum. Bir Dünya Müziği Programı. Pazar günleri 12'de 94.9 Açık Radyo'da. hazırlayan ve sunan Zekeriya Şen ha. BİRLANDA TÜRKÜSÜ Da kaç köyden sürülsün insan Adam oluncaya dek Da kaç köyden sürülsün insan Adam oluncaya dek Da kaç Derya dolaşsın martı Bulsam diye bir tünet Dağ kaç Toptan atılsın gülde. Harp toptan kalkın diye dek. Cevabı dostum. Rüzgâr da bunun. Cevabı Esen Rüzgâr da. Kainatın tüm renklerine, seslerine ve titreşimlerine Açık Radyo. Destekleri için Açık Radyo dinleyicileri Seçil ve Okan Cuntaya teşekkür ederiz. Ekonomi Ekoloji. Hazırlayıp sunanlar Pelin Cengiz, Barış Gençer Baykan, Mahir Ilgaz ve Serkan Ocak. 94.9 Açık Radyo'da Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese merhabalar. Ee, çevre gündemi yoğun. Bizim de favori konularımızdan iklim değişikliği var bugün. Ee, programımızın konusu, stüdyo konuklarımızla beraber ele alacağız. Bugün programcı olarak yalnızım Pelin, Mahir ve e, Serkan izinli. ben programın nöbetçi programcısı olarak e, görev devre aldım. Konuklarım var. Hande Sezer, Mike Leymut Genel Müdürü ve Hande Baybar, Mike Leymut Danışma ve Proje Sorumlusu. Iklim değişikliğiyle mücadele eden bir şirketi konuya alacağız bugün konuşmamızı. Neler yaptıklarını dinleyeceğiz, projelerini dinleyeceğiz. Türkiye'de karbon denkleştirme ve küresel alanında iklim değişikliğiyle mücadelede. Sanıyorum İsviçre'de kurulan evet. değil mi bir vakfın evet. Türkiye'deki ayağını, evet. projelerini konuşacağız. Ee, sevgili anne, kuruluş hikayesini anlatır mısın? Mike evet. nelere geldi? Ne zaman kuruldu? Fikir or annesi, babası kimdi? ve ee, nasıl tamam. gelişti? Ben öncelikle teşekkür ederim bizi bu güzel programa davet ettiğin için. Ee, Mike Leymet demin senin de bahsettiğin gibi Zürich İsviçre merkezi bir vakıf. 2002 yılında kuruluyor. 2002 yılında My Climate'ın kurucuları, aslında ETH Zürin öğrencileri ve profesörleri YES diye bir kurs için, Youth Encounter on Sustainability, bir sürdürülebilirlikle ilgili bir kurs için Costa Rica'ya gidiyorlar. Costa Rica'da bu kursun özelliği iki hafta süren bir kurs. Hep böyle sürdürülebilirlik konuları işleniyor, belirli projeler geliştiriliyor. Orada şey düşünüyorlar, hepimiz işte sürdürülebilirlikle ilgili bir çalışma için buraya geldik. Ama hepimiz uçakla geldik. Hadi hesaplayalım nasıl ne kadar karbon salımı yapmışız. İşte herkesin nerelerden geldiğini topluyorlar. Çünkü tüm dünyadan katılımcıları oluyor yesin. Bir hesaplama metodolojisi geliştirip bir hesaplama yapıyorlar. Kursun projesi olarak. Ve sonrasında da kendi aralarında para toplayıp bir tane minik hidroelektrik santralinin yapımına destek oluyorlar. Böylece My ilk projesi doğmuş oluyor. Ee, i̇şin ilginç tarafı işte içinden çıktığı bu yes kursunu Michael 2014 yılında kendi bünyesine alıyor. Katıyor. Ve artık Mike Leimut e, eğitim departmanı altında verilen e, ve işte böyle sadece ETH Zürich'ten değil işte Harvard'dan e, Tokyo Üniversitesi'nden hocaların gelip MIT'den hocaların gelip böyle sürdürülebilirlikle ilgili e, dersler verdiği. Ee, senede de 2-3 kere düzenlenen bir kurs haline geliyor. Yani üniversite çıkışlı bir vakıf ilginç. Aynen öyle. 2002 yılında. <gülüyor> evet, evet. Aynen öyle. Ee, hedefimiz e, etkin ve ölçülebilir iklim koruma. koruma. Bunun için de işte e, mottomuzda şu ölç, azalt, denkleştir. Ölç, azalt, denkleştir. Aynen. Kendi, yani kendin nerede olduğunu bilmek için önce kendi karbonhaya izini bul, ölç. Ee, azaltabildiğin kadar azalt. Azaltamadığında da işte e, karbon denkleştirme önlemleriyle karbon nötre doğru. Hatta ee, şöyle bir e, ütopik bir hedefimiz var. E, düşük karbon toplumu yani kişi başı karbon emisyonlarının bir iki ton civarında olduğu düşük karbon toplumunu hedefliyoruz. E, İsviçre diler her ne kadar böyle daha çok karbon salımları e, biraz daha yüksek Yüksektir. gibi görünse de onlar e, mentalite olarak bizden çok daha yakınlar Hı. buna. Burada mesela İsviçre ile bizim aramızdaki farklardan bir tanesi onlar daha çok böyle karbon denkleştirme çözümleri yaparken biz burada daha çok daha karbon ayak izi ölçümleriyle Ölçümleri. hizmet veriyoruz. Peki bunun ölçümü kolay olmasa gerek çünkü sık sık karşılaştığımız her konuda karşılaştığımız çevre ekonomi işte yani bir konuyu nasıl ölçeceğiz değişkenlerimiz neler evet. veriye gerçek veriye sağlıklı veriye ulaşabiliyor muyuz bunlara güvenebiliyor muyuz ve ...sonrasında analiz gider ama... E, ...nasıl ölçüyorsunuz siz? E, o metodolojileri nasıl oluşturuyorsunuz? Türkiye özgümü küresel mi veya... Yani şöyle aslında e, senin de bildiğin gibi... ...karbon ayak izi kavramı aslında mikrodan mikroya, makroya doğru... ...gelişen bir kavram. Yani e, bir bardan da karbon ayak izi var... ...üretiminden kaynaklanan... ...bir bireyin de karbon ayak izi var... ...hep bir yıl e, süresince... ...bir yıllık aktivitelere bakılarak ölçülüyor... Kurumların karbon ayak izleri var ülkelerin karbon ayak izi ve dünyanın, dünyanın izi. şeklinde ilerliyor aslında dünya üzerinde belirli çalışmalar var işte belirli standartlar geliştirilmiş özellikle kurumsal karbon ayak izi için sera gazı protokolü diye bir standart var bir de iso 14064 ki o da iso 14064 sera gazı protokolünü referans olarak verir belirli kapsamlar geliştirmiş. Ona göre ölçüyorsunuz. Ama burada her zaman en büyük soru işareti o kullanacağınız emisyon faktörleri. Yani bu aslında belli böyle gidip bacadan baca gazı ölçmek gibi bir şey değil de daha çok bir hesaplamaya dayanıyor. En önemli nokta faaliyet verilerinin yani nasıl bir hesaplamaya dayanıyor onu kısaca söyleyeyim. Çok iyi olur. mesela işte elektrik tüketiminiz bir sene boyunca ne kadar elektrik tükettiniz çarpı onun emisyon faktörü işte Türkiye Elektriği'nin emisyon faktörü. Biz mesela Türkiye Elektriği için kendimiz hesapladığımız Türkiye'deki elektrik santrallerinin tükettikleri e, fosil yakıtlara göre kendi hesapladığımız bir e, şey emisyon faktörü geliştirdik. Ama... E, Farklı farklı kaynaklarda özel olarak Türkiye'ye detaylı bir çalışmaya yapılmadan olan emisyon faktörleri de var. Dolayısıyla sizin bir ölçtüğünüzde başka bir mesela danışman firmanın ölçtüğü arasında çok büyük farklılıklar olabiliyor. Yani aslında Türkiye için bir emisyon faktörü veri tabanı oluşturulması gerekiyor. Peki o, bu hangi ölçekte? Eksikliğini... Yani sanki bir kişinin bir insanın karbonhaya kızını ölçmek daha kolay. Daha standartize olmuş diye düşünüyorum. Tabii. Ama bir kurumun bir kentin. Tabii. Bir ülkenin çok daha Kesinlikle. As aslında burada sözü biraz Hande bırakalım. Hande Bayvara. <gülüyor> kimleri <gülüyor> evet. ölçüyorsunuz? Mesela sizin evet. ölçeğiniz ağırlıklı ölçeğiniz nedir? bizim Türkiye'de çalıştığımız firmalar hem yurt içi hem yurt dışı ve çeşitli ölçeklerde, çok küçük bir ofisten tutun, çok farklı fazla üretim tesisi olan çok büyük bir firmaya kadar aslında biz kurumsal karbonu herkese hesaplamaları gerçekleştiriyoruz. Bu noktada e, işin biraz dediğim gibi daha komplike kurumlar veya e, şehirler veya Türkiye ülke bazında baktığımızda e, tabii ki çok çok farklı veri başlıkları işin içine giriyor. E, mesela bir son zamanlarda şehirlerle ilgili bir proje e, üzerinde çalışıyoruz diyebilirim. E, bu noktada işin içine o hava alanlarındaki e, uçak yakıtlarının tüketiminden tutun işte atık üre, oluşumu ve bunların ber tarafına kadar e, birçok farklı veri başlığı geliyor. Peki bunları yani sektörel olarak mı alıyorsun mesela ulaşım, inşaat, e, tabii, enerji tabii. gibi sektörler? Tabii. Evet. Yani özellikle TÜİK'in e, istatistik kurumunun e, çok güzel çalışmaları ve e, dataları mevcut. E, ama her zaman ve her veriye de e, oradan ulaşamıyoruz açıkçası. Çok daha e, kapı kapı çalıp her sektörün ve her e, veri başlığını yerinde e, spot etmeye çalışıyoruz. Peki zorluklar nedir? karşılaştığınız zorluklar, veri bulmada zorluklar. Peki şirketler buna e, ne kadar şeyler, yatkınlar mı? Yani iklim. Hayır, ee, en... mücadelede veya biz karbon ayak izimizi şirketimizi hesaplamak istiyoruz diyen şirketler var mı? Ne ölçüde var? Yani çok az aslında. Biz 2011 yılında kurulduk Türkiye'de. 2011 yılından beri gerçekten çok çalışıyoruz. Hani bu farkındalığı yaratmak için çok çalışıyoruz. Çünkü e, eninde sonunda bir, bu bir danışmanlık hizmeti gibi görülüyor. Evet. Ve Türkiye'de ben şunu görüyorum. Danışmanlığa aslında e, çok değer verilmiyor. E, diğer yandan çevre konularına da çok değer verilmiyor. Yani Çoğu firma sürdürülebilirlik dediğiniz zaman ekonomik sürdürülebilirliğin ötesine geçemiyor, geçemiyor. ne yazık ki. Ee, ama bayağı da gelişme var 2011 yılından bu yana baktığımda özellikle e, karbon saydamlık projesi e, tabanlı ölçümler çok fazla oluyor. Yani karbon saydamlık projesinden davet alıp biz yüzde olup karbon saydamlık projesine katılmak isteyen firmalar hem kendi içer içerlerinde kendi ekiplerini kuruyorlar. Hem de dışarıdan danışmanlık alıyorlar. Onun dışında mesela çok inovatif firmalar da var. Mesela Giresun'da bir tane fındık üreticisi firmamız var. Ee, yani kurulduklarından beri e, büyük bir şeyle, e, özveriyle e, bizim hatta ilk müşterimiz onlar mesela. Fındığın e, LCA'yine kadar yani yaşam döngüsü analizine kadar yaptık evet. onlara mesela. Yani bazen de öyle firmalar da çıkıyor. Gerçekten bu aslında e, üst yönetimde olanların evet. bakış açısıyla. Onu soracağım ben, yani firmada e, hangi kadrolar yani yönetim kadrosu mu yoksa çalışanlar mı yani tabandan tabana mı yoksa tavandaki bir kişinin inisiyatifi... Aslında işle tabandan tabana ilerliyor daha doğrusu şöyle aslında ekipler yapmak istiyor ama üst yönetim çok durduruyor özellikle şu anda da herkes bir kriz beklentisinde olduğu için ilk kesilen kalem bunlar oluyor. Yani benim gördüğüm mesela özellikle tam sürdürülebilirlik ekibi olmasa da kalite ekipleri vesaire onlar böyle çok ilgililer yapılması gerektiğine de inanıyorlar. Ama üst yönetimi ikna etmekte zorlanıyorlar. Peki hangi departman bu işle ilgilenir? Özel bir spesifik <gülüyor> departman var mı? Bizim için en, en aslında gülüyorum çünkü ana en ana sorulardan biri o. Daha ona bile karar verebildiklerine inanmıyorum ben şirketlerin. Sürdürülebilirlik departmanı olan çok az yani şirket var. Böyle bir departman var. olması mı? Olması gerekiyor? gerekiyor. Kesinlikle gerekiyor. Çünkü bu sadece hani bizim yaptığımızda çevre alanı sadece çevre de değil. Sosyal sürdürülebilirlik de çok önemli bir konu. Aynı şekilde yani bütün şirketler, eden her şirket zaten ekonomik sürdürülebilirliği bir şekilde kotarıyor diyelim. Ama e, asıl en büyük sosyal problem ve sosyal ve çevresel. Ama şu da çok etkili. Mesela e, Bist bir sürdürülebilirlik endeksi çıkardı. Ondan sonra biraz böyle değişim, A, bu neymiş diyen e, ve, yani Türkiye'nin çok büyük firmaları... Çünkü biz 50'yi davet ettiler. Biz 30'la mı başladı? Geçen sen evet. Biz 30. Biz 30'la başladı. Borsa İstanbul. Borsa İstanbul. Evet. Biz 30'la başladılar. Ondan 16 firma sanırım. 15. Mi? 15, 15 firma katılabildi. Şimdi yavaş yavaş gitgide böyle kendi ekiplerini kurup böyle bu konuya biraz daha. Eğilmeye başladılar. Yani anladığım yani karbon saydamlık projesi gibi Borsa İstanbul'un inisiyatifleri gibi şeyler şirketleri Aynen. bu konuya daha itici güç oluyor. Güç biraz daha erken evet. başlamalarına neden oluyor. <gülüyor> bir de ben şunu görüyorum. E, benim için en önemli olan şeylerden biri. E, genelde kendileri e, hareket eden çok firma yok. İtici güç sizin dediğiniz gibi olması gerekiyor mutlaka. Ya işte e, mesela kendi çok önemli bir müşterilerinden bir talep gelmesi Peki, gerekiyor. Peki uluslararası firmaların bu konuda daha yatkın olduğunu söyler misiniz? Kesinlikle. Kesinlikle. Çok daha evet. öndeler. Hatta e, sürdürülebilirlik çalışmaları büyük şirketlerde, global şirketlerde e, bir sürdürülebilirlik ekibi tarafından e, yönetiliyor. Ve çoğu kırk falan ekipleri olan firmalar Çok e, hırslı, çok e, büyük hedefler koymuş durumdalar. Emisyonların işte yüzde yirmiden tutun yüzde elliye kadar e, azaltmak gibi hedefleri var çoğunun. Peki Türkiye ayaklarına yansıyor mu bu? Yansıyor. Evet. <gülüyor> Ama yansıdığında da şöyle bir şey oluyor. Onlar hep globalden hallediyorlar onları. Yani Türkiye'de ekstra bir şey yapılmıyor da globalde şey e, yapıyorlar. İşte hani şunları şunları izleyeceksiniz. Performans indikatörleriniz bunlar. İşte şunu azaltacaksın, bunu azaltacaksın. Ondan sonra ona göre şunları şöyle raporlayacaksın. Yani orada yerelleşme ne kadar önemli yani? Bence çok önemli çünkü yerelleştikçe sonuçta e, özellikle e, sürdürülebilirlik konu olduğu zaman e, Yerelleştiğiniz zaman biraz daha etrafa olan etkiniz daha çok artıyor bence. Bir de Avrupa'da olan şeyle burası e, ortamla burası aynı çok değil. Farklı, evet. Çok farklı. Çok <gülüyor> farklı. E, Mike Lyman'dan e, iki Hande ile beraber konuşmaya <gülüyor> devam ediyoruz. Kısa bir müzik arası verelim. Sonra da e, bazı son dönemde yaptığınız projeler hakkında ayrıntılı konuşmaya devam edeceğiz. <gülüyor> 94.9 Açık Radyo'dayız. Ekonomi Ekoloji Programı'nın ikinci yarısında ee, konuklarımız ilk yarıda da söylediğimiz gibi My Climate'dan e e Önlü Azalt Denkleştir sloganıyla çalışan My Climate'ın faaliyetlerini konuşuyoruz. İlk etapta e şirketlerin ayak izi nasıl ölçülür? Yurttaşların ayak izi nasıl ölçülür? E Bunları konuştuk. Kuruluş macerasını dinledik. Şimdi de e belli son dönemlere yaptığınız çalışmalardan e söz etmek ister misiniz? Kentlerle veya şirketlerle ee, spesifik olarak ne yapıyorsunuz? Bunlardan biraz konuşalım. Ee, şöyle, kentlerle aslında... ...özellikle çok çalışmak istiyoruz bu aralar. En çok istediğimiz şey o. Ee, onun için... E, ...özellikle bazı fonlar peşinde... ...koşturuyoruz aslında. <gülüyor> ee, şimdilik... ...yaptığımız o konuda bir şey yok. Sadece şu an... ...araştırma aşamasındayız. Uygulamaya... ...daha geçemedik. Ee, kurumlarla... ...hep böyle karbon ayak izi hesaplamaları... ...işte... E, ...mesela... Karbon hesaplayıcılar yapıyoruz web sitelerine koyabilecekleri. Ee, onun dışında işte bu karbon e, saydamlık projesine katılmaları için onlara raporlarında destek veriyoruz. Ama benim e, yine en sevdiğim kısmı My aslında o kuruluş amacındaki e, karbon azaltma hedefi aslında My Climate'ın karbon emisyon azaltım projelerinden geliyor. E, şu anda dünya üzerinde 70 tane projesi var My Türkiye'de de aslında bu projelerin kredilerini satarak karbon denkleştirme yapıyoruz. Ama demin de bahsettiğim gibi İsviçre ile Türkiye'nin çok büyük bir farkı var burada. Türkiye'de genelde ...etkinlik ile e, sınırlı kalıyor. Nedir etkinlik nötrleme? Ee, yani mesela bir etkinlik düzenleyeceksiniz. O etkinlikten kaynaklanan karbon ayak izini hesaplayıp... E, ...o etkinliği karbon nötr olarak e, düzenlemenize destek oluyoruz. Yani oraya gelen insanların uçakla mı geliyorlar ya da işte harcanan hem o, e, hem kalemlerden nasıl, mi Aynen. Şey e, ondan sonra işte ne gibi yemekler tüketiyorsunuz? Mesela daha fazla et e, ağırlıklı ikramlarınız varsa karbon ayak iziniz artıyor işte etkinlik alanının elektrik tüketimi soğutması ısıtması vesaire bu tip konular ya da e, basılı materyaller mesela etkinlikte kullandığınız bunların hepsi karbon ayak izinize katkıda bulunan kalemler e, denkleştirmeyi nasıl yapıyoruz e, işte Türkiye'de şu anda iki tane e, rüzgar santrali var. Onların kredilerini satıyoruz. Ama bizim en çok böyle en severek anlattığımız projeler My aslında daha çok böyle toplum odaklı projeleri. Mesela bir örnek vermem gerekirse Meksika'da bir projesi var. Bunu Türkiye'ye uygulamayı çok istiyorum. O yüzden her gittiğim yerde bu projeyi anlatıyorum. Meksika'da ...kadınları tesisatçı olarak yetiştiriyoruz. Tesisatçı. Ee, evet. Su Evet, su tesisatçısı. Yani iş sahibi olmayan kadınlara bir iş olanağı sağlamış oluyoruz. Onlar gidip evlerdeki verimsiz muslukları, verimli musluklarla değiştiriyorlar. İkişerli gruplar halinde gidip. Ee, böylece hem su tasarrufu sağlamış oluyorsunuz, hem o suyu ısıtırken daha az su harcadığınız için daha az doğalgaz veya hangi fosil yakıt kullanıyorsunuz, daha az fosil yakıt harcamış oluyorsunuz. Böylece hem su tasarrufu, hem karbon emisyon azaltımı almış oluyorsunuz. Ya da ne bileyim mesela Afrika'da e, verimli ocaklar, güneş ocakları gibi projelerimiz var. Orada halk normalde, normal koşullarda orman tahribatı yaparak işte ormanı, ağaçları kesip o işte üç tane taş üzerine odunları koyup pişiriyorlar yemeklerini. Onlara ya verimli ocaklar veriyoruz ya da güneş ocakları veriyoruz. Böylece hem orman tahribatının önüne geçmiş oluyoruz. Hem onların hayatına biraz katkıda bulunmuş oluyoruz. Çünkü... E, baktığınızda ormanları tahrip ettikleri için her geçen gün daha fazla yol yürümeleri ve daha e, uzaktan taşımaları gerekiyor o odunları. Genelde de kadınlara düşüyor zaten bu görevler. E, böylece onların aslında hayatını birazcık daha iyileştirmiş oluyoruz. Bu gibi böyle e, toplum odaklı projelerimiz var. Bunları inşallah ileride Türkiye'de de uygulamayı hedefliyoruz. Peki web sitenizden futbolla ilgili sporla ilgili bir şey <gülüyor> <görüyorsunuz>. <gülüyor> 13 2013 Ağustosunda Ordu Spor, My Climate Türkiye ile sahada. Ee, Ordu Spor, Mersin-Manyurdu ile oyduğu ilk maça formaların üzerinde iklim değişikliğine karşı el ele pankart çıktı. Evet, evet. Türkiye'de pek rastlamadığımız <gülüyor> Orospor, bir... Spor Türkiye'de bir ilk gerçekten gururla bahsediyoruz onlardan. Ve hala da tekler. Ve hala da tekler. Hangi konuda ne yaptılar? Yani ee, ne hem Orospor. kendi karbon ayak izlerini hesapladılar hem de iki senedir e, karbon saydamlık projesine raporlama yapıyorlar. E, zorunlu olmadıkları halde. Çünkü karbon saydamlık projesi e, sadece Borsa İstanbul'un ilk yüzünü davet ediyor raporlama yapmaya. Ama gönüllü raporlama da yapabiliyorsunuz. Ordu Spor işte hem kendi karbon ayak izini hesaplayıp hem de e, raporlama yapan, tabii bizim e, desteğimiz de, raporlama yapan tek spor kulübü. Evet, sürülebilir spor kulübü. Evet, evet. <gülüyor> yani ilginç bir şey. Bunun yayılmasını bir... Ordu Spor birinci evet, iklim acaba, kulüplerde de görmeyi yok, yok bir de Aha, değiller. çok şimdi. ilginç bir şey paylaşacağım bununla ilgili. Tabii. Ordu Spor 2013 yılında işte bu çalışmayı gerçekleştirdi ilk defa bizimle. O sene e, küme düştürler, Süper Lig'delerdi. Bu yüzden düşmediler. Evet, yok, yok, yok, bu yüzden <gülüyor> düşmediler. Hırsızlık <gülüyor> <Buursuzluk> yok. <gülüyor> evet, ama e, biz gerçekten çok e, gururla paylaşıyoruz o referansımızı. E, çünkü Karadeniz Bölgesi iklim değişikliğinden aslında en çok etkilenecek bölgelerimizden bir tanesi. E, onlar da bu konuya ilgi çekmek için e, çeşitli basın toplantıları düzenlediler, eğitim çaplı şey, e, çalışmaları oldu... O yüzden gerçekten çok önemli bir örnek. Yakın zamanda diğer büyük kulüpler başta olmak üzere diğer spor kulüplerine de yayılmasını diliyoruz. <gülüyor> evet aslında böyle e, iş birlikleri belki toplumda bunun daha fazla yayılmasına, dikkat evet. çekmesine ya da erişilemez. Çünkü iklim değişikliği deyince o kadar büyük bir kompleks bir sorunla karşı karşıyayız ki. Yani bırakın ülkeleri yurt, yurttaşları ülkeler bile tek başlarına buna çözüm bulmaktadır. Yani toplumun her katmanı farklı seviyelerde. Ee, bu işe bir şekilde müdahil olmasının yolu belki de böyle popüler alanlardan da geçiyorlar. Evet. Kesinlikle biz bir de mesela beraber çalıştığımız firmalara hep şunu söylüyoruz mesela özellikle son kullanıcı ürünleri tasarlayan son kullanıcıya ulaşan ürünler satan firmalarda aslında bu bilinci onlar yaratacaklar. Hep bize çünkü şey geliyor işte kullanıcıda bu bilinç yok. O yüzden bizim şu an işte planlarımızda bu yok. Toplum buna hazır değil. Toplum buna yani. hazır değil ama toplumu hazırlayacak olanlar da onlar. Kendine o yüzden hani birinin bir yerde adım atması gerekiyor. Yoksa böyle bir kısır döngüye gireceğiz ve toplum hiçbir zaman hazır olmayacak. Sonunda böyle geçen sene, geçen yaz gördüğümüz gibi hortumlar çoğalınca. a ne oluyor demeye başlayacağız herhalde. Peki son Önümüzdeki dönemlerde yani kısa vadede yapacağınız etkinlikler varsa duyurmak istediğiniz e, ya da projeler. Kısa vadede en çok istediğimiz işte e, dediğim gibi şeyle, kamuyla birazcık Kamu daha çalışmak, belediyelerle birazcık daha çalışmak. Bunun için de e, fon başvurularımız hala devam ediyor. Umarım bir dahaki geldiğimizde duyuracak konuşur. çok güzel projelerimiz <gülüyor> olacak. Çok teşekkür ederiz. Bugün Mike Lyman'tan Genel Müdür Hande Sezer ile e, proje sorumlusu Hande Baybar ile birlikteydik. E, kapatmadan ufak bir duyurumuz var. E, yarınki bir toplantının duyurusu. Nükleer karşıtı platform bileşenleri yarın 11 ile 12 arasında TMOB makine mühendisleri arasında e, Beyoğlu'nda bir e, basın toplantısı yapacaklar. E, ondan sonra da 12'de bir antinükleer forum e, düzenleyecekler. Nükleer enerji ile ilgili sorunları, çözüm mücadele programı tartışılacağı bir e, etkinlik olacak Biliyorsunuz nükleerle ilgili gündem yoğun. E, açık radyo da bunu sık sık gündeme getiriyor. Diğer programlarla da ele alıyor. Biz de e, konu ve konuklarla bunu ele alıyoruz. E, pazartesi de yanlış hatırlamıyorsam deniz yapıları ile ilgili bir temel atma törnü oldu da. E, Sinop'la ilgili karar e, geçtiğimiz haftalarda meclisten 31 Mart günü 182 milletvekilinin onayıyla bir gece yarısı geçti. Ee, bu konuda NKP'nin neler söyleyeceğini e, takip edeceğiz. Cuma günü toplantıya arzu edenler yine de gidebilir. Beyoğlu'nda Katip Mustafa Çelebi Mahallesi İpek Sokak'ta saat 11 ile 12 arasında. Ee, bu haftalık bizden bu kadar. Konuklarımıza teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Arada, saadık, Biz de çok teşekkür sağlık. ederiz. Haftaya başka e, konu ve konuklarla görüşmek üzere. Ekonomi Ekoloji